Şimdi e, her şeyden evvel bu çalıştığa katkınız, katılımınız, ilginiz ve e, desteğiniz dolayısıyla e, bütün mantıkçılar olarak e, gerçekten büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. E, umarım medyelerin bu sinerji devam edecek ve e, bizi çok iyi noktalara götürecektir. E, Türkiye'de mantık çalışmalarını bugüne kadar olmadığı bir şekilde ileri gitme şansını bu şekilde, bu sürekli yakalayacağımızı ümit ediyorum. Çünkü mantık çalışmaları olmuş ama hiçbir felsefe grupları olmuş ama mantık grubu bildiğim kadarıyla olmamış. Biz bu sinerjiyi sizlerin çok değerli tatlısıyla yürüteceğiz. Şimdi ben hemen soru çizme geçeceğim. Kant'ın bir sözü var. Diyor ki, Kopernik devrimi yaptım. Bildiğim kadarıyla Kopernik devrimi yapmaktaki kastı insanı temele koymuş olması. Yani insanın bilginin temelinde olduğunu fark etmiş olması. Bence Kant bu sözleriyle gerçekten de çok direkt olarak ne yaptığını bize söylüyor. Ama yine bence Kant'ın bu sözünün bir devamının olması lazım. Yani bir Kopernik devriminin Newton devrimiyle tamamlanması lazım. İşte bence bu solipsizm. Solipsizm bugüne kadar üzerinde benim bildiğim kadarıyla ciddi bir araştırma yapılmamış. Çünkü biraz kötü şöhretli bir mahalle kabadayısı gibi hiç kimse buna sempatiyle yaklaşmamış. Yani bir beba virüsü gibi korkulmuş. Çünkü solipsizm bilindiği gibi soluz ve ipse yani tek ben kelimelerinin birleşimi yani solipsist bir kişi yalnızca kendi varlığını kabul eden, kendi varlığı dışında hiçbir şeyin varlığını kabul etmeyen bir kişi durumunda. Evet gerçekten irdelemeye çalışacağım ki bu böyle ve bundan da kaçış yok aslında. Bütün düşünce tarihine baktığımızda açık veya örtük olarak ee, düşünürlerin bir şekilde bundan kaçmak istediğini ama kaçamadığını önce göstermeye çalışacağım. Çok kısa olarak. Solüksizmin ilk e, bilinen ifadesi sofistler tarafından bir şey bilemeyiz, bilsek de aktarmayız. Gelsene içeriye gel. O süre niye oradan bakıyorsun? Gel sana da aç. Evet. Sana kapalı değil. Ee, bir şey bilemeyiz. ...bilemeyiz... ...aktaramayız... ...lafız... ...bu bildiğiniz gibi solüpsizm... ...tarafından söylenmiş bir laf. ...evet gerçekten de böyle... ...yani solüpsizmin söylediği tam olarak bu... ...ve gerçekten de bu böyle... ...peki o zaman... ...yani ben solüpsizmi... ...bu haliyle... ...onaylamış mı oluyorum... Hayır, benim yapmak istediğim şu, bilemeyiz, bilsek de aktaramayız ama özellikle aktaramayız e, his kısmının gerçekten böyle olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Onaylardır deseniz kalkıp gitmeniz gerekir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani fark etmez ki yoksun çünkü. <gülüyor> Şimdi taş atacaktım ama gönlüm el vermedi. Yok kime aktaracaksınız o zaman? Ben kendimi aktardığım zaman size aktarmış Aktarmıyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, biraz zarar dedim ki felsefenin kaçamadığı bir şey. E, bunun ilk temel temsilcisi bildiğiniz gibi yani solipsizmin e, gündeme gelmesinde e, önemli yeri olan şunlardan bir tanesi duyum. Çünkü duyumcu bir filozof olarak e, her şey algılanmış olmaya indirgeniyor. Bir duyumcu filozof olarak. Tamam burada bir sorun yok. Yani gerçekten de biz e, duyumcu bir felsefenin A'dan Z'yi hangi varyasyonunu savunursak savunalım duyumların varlığını ve fizik dünyadan duyumlar yoluyla bilgi ettiğimizi kabul etmek zorundayız. Eğer Platoncu idealler dünyasında değilsek duyumlar fizik nesnelerin bir varlığı demektir. Burada bir sorun olmayabilir ama sorun duyumların benim bilincimde varlık kazanmış olmasıyla başlıyor. Çünkü duyumlar fizik dünyanın nesnelliğini verdiğini kabul etsem bile duyumların vermiş olduğu bilgi yani varlık bilgisi benim bilincime bağlı benim bilincim varsa duyumlar bir şey ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla e, duyumcu bir filozof duyumcu bir filozof ister istemez tulipsizme düşmek zorunda. E, Rasyonalist bir filozofu şansı biraz daha fazla çünkü var olduğunu söylediği şey zaten bilincin kendisi. Yani akıl. Yalnız rasyonalizmin şansı şurada kendisini zorlamaya başlıyor. O zaman işte var olan akılsa bilginin kaynağı olarak, varlığın kaynağı olarak akılsa o zaman kendi dışında bir şeyin varlığını nasıl kurgulayacaksın, gösterebileceksin? Bunun İlk temel temsilcisi Descartes. Bildiğiniz gibi. Şimdi Descartes düşünüyorum o halde varım diyor. Burada çok kaba ve kısa olarak söylemek gerekirse varlık bilgisi bir şeyin varlığının ispatı olmuş oluyor. Yani ben düşünüyorsam ve düşündüğüm için varsam yani düşündüğümü bildiğim için var oluyor. Dolayısıyla ben varlık bilgisine sahip olduğum her şeyin var olması lazım. Eğer bu mantıkla hareket ederseniz. Çünkü düşünüyorum varlık varlık bilgisine bağlı. E peki ben Descartes'in sormadığı bir şey, aklımdaki parayı, varlığını, cebimdeki paranın varlığından nasıl sayacağım? Çünkü varlık çerçevesinde. İşte sorayım siz mi? Aşılması gereken iki sorunlu tarafı bu. Şimdi buraya geldiğiniz zaman zaten bütün felsefenin, bütün düşünce tarihinin e, zorunlu olarak gittiği yer solütizm olacak. Yani ya buradan kaçacak, buradan geçeceksiniz ya buradan geçeceksiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Yani kabaca ve ayrıntıya girmeden söylersek. Şimdi bir, burada solipsist olmak zorundasınız. İki, burada solipsist olmak zorundasınız. Üç, e, aktaramıyoruz. Burada solüpsis olmak zorundasınız. Ve solüpsis olarak da bütün bunları aşmak zorundasınız. İşte benim e, nacizane çözmeye, anlatmaya, izah etmeye çalıştığım sorunlar tam bunlar üzerinde kuruluyor. Peki ben nasıl bir solipsist ontoloji temele koymak zorundayım? Birincisi fizik nesne kavramının bir idealleştirme olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz fizik dünyada yani için varlığı konusunu bir kenara tartışmasın, bir kenara bakalım. Hiçbir fizik nesneyi tek başına var olduğunu söyleyemeyiz. Yani fizik nesneler bir takım başka fizik nesnelerle birlikte vardır. Yani fizik dünya bir tek fizik nesneden ibaret olsaydı o zaman derdim ki fizik nesneler diye bir şey yok. Fizik nesne var. Halbuki fizik nesneler beraberce var. Yani benim fizik dünyaya ilişkin varlık kurgum, tek fizik nesnenin varlığına ilişkin değil, o nesnelerin birlikte olmasına ilişkin. İşte bu benim birinci çıkış noktam. Bu şunu gösteriyor. Fizik nesneler birbirleriyle ilişki içerisinde varsalar eğer, bu benim algımı da belirliyor. Bu noktadan sonra ilerlemeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Bütün mantık sistemini buraya bağlı olarak üretebiliriz. Yani formal sistemi buraya bağlı olarak üretebiliriz. Buraya girmeyeceğim. Bunu geçerek pas geçerek, bypass ederek devam ediyorum. Bu mesnelerin birlikte var olması yani tek bir mesnenin hiçbir şekilde varlığından söz edememiş olmak zaten ikinci bir varsayımla güçlendirilebilir. O da e, her nesne dün senin konuşmanda da vardı kendi mekanı içinde vardır. Yani ne demek istiyorum? Bir fizik nesnenin varlığı fizik mekanda ancak olabilir. Matematik nesnenin varlığı matematik mekanda olabilir. Dolayısıyla bir nesnenin varlığı o mekanın varlığına bağlıdır. Bunun da ailesine girmeden şunu söyleyeceğim. Ama bir iki ufak açıklama yapmamda mahsur yok. Mekan tasarımları nesnelere varlık kazandırır. Nasıl varlık kazandırıyor? Fizik nesneler aralarındaki ilişkiler alına göre varlık kazanırlar. Bunun açıklama yapmadan söyleyeceğim tek şey öptek yen geometrinin dinlenen yen farkı veya diğer geometrilerden farkı dikkat ederseniz onların geometrik tasarımlarıdır. Geometrik tasarımı bir mekan tasarımıdır ve mekan tasarımı içindeki fizik nesnelere fizik özelliklerini kazandırır. Yani e, bir nesne bir mekandaki ilişkiler ağına göre bir fiziksel varlığa sahiptir. En boyutlu bir mekandaki nesneler de o mekana göre bağlıdırlar. Peki demek ki mekan tasarımı nesneler arasındaki bağıntıları temele alan, yani nesneler arasındaki bağıntılara göre varlık kazandırma özelliğini taşıyan bir yapıya sahip. İşte bu bana şu özelliği sağlıyor, e, ontolojik kurguyu sağlıyor. Nasıl ontolojik kurguyu sağlıyor? Birincisi ontolojik kurguyu sağlayabilmesindeki özellik şu: mekan tasarımlarının e, bağıntılar yoluyla tanımlanabilir olması e, benim nesnel dili kurgulayabilme olanağı veriyor. Bana nesnel dil kurgulayabilme olanağı veriyor. Yani mesela. Şimdi ben burada matematik dersi veriyor olsaydım matematik sembollerden bahsedecektim. İşte x, y, a, b, 1, 2, 3 diyecektim. Ne anlatacaktım size? Matematik nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini operatörler yardımıyla e bu ilişkiler yani matematik nesnelerin operatörler yardımıyla e birbirleriyle ilişkileri matematik nesnelerin mekan tasarımı demek oluyor. Burada mekan tasarımını lütfen fizik mekan tasarımıyla özdeş kabul etmeyin. Mekan tasarımını her nesnenin içinde varlık kazandığı bir tasarım olarak düşünün. Antiki mekan dönüşmüyoruz mesela. Logical space dönüşüyoruz. Hayır. Değil. Yani ben ondan bahsetmiyorum. Ondan bahsetmiyorum. Ee, mekan nesnelere varlık kazandıran nesneler arasındaki ilişkilere bağıntılara göre varlık kazanan bir şey. Evet, burada tasarım ve tasavvur kelimesini kullanmak durumdayım. Nasıl ben bunu tasavvur ediyorum bunu formal dil bir dile dökersem de bu tasarım haline alır. Nasıl tasavvur ediyorum o beni ilgilendiriyor. Çünkü ben matematik dil kuruyorum geometrik dil kuruyorum bir geometrici olarak, bir Riemann olarak bir tasav, tasavvurum var. O tasavvuru formal dil hale getirdiğim zaman o bir tasarım oluyor. İşte ben iletişimi tasarımlar yoluyla kuruyorum. Yani ben bir şeyi aktarırken onun anlamını aktarmıyorum. O bütünü kurguluyor. O bütünü aktarıyor. Yani matematiği rimman geometrisini anlatırken işte doğru diyorum, çizgi diyorum. Tabi dilin bana kazandırdığı ön bilgileri şimdilik bir kenara bırakırsak tamamen tasarımlar aktarıyor. Tasarımlar yani bağıntılar nicel oldukları ölçüde aktarılabilirler. Ve aktarılabildikleri takdirde de yeniden tasarlanmış olurlar. Yani ben e, aktarmıyorum yeniden kurgulanmasını sağlıyor. Yeniden tasarlanmasına izin verecek bir dil kullanıyor. Bu temelde, en temelde, en temelde e, grammer. E, dolayısıyla bizim iletişimimiz gramatik yapı üzerinden dilin kullanılmasıyla oluyor. Şimdi e, özet olarak söylersem e, aktarılabilirlik sorunu ee, bu durumda aynı tasarımlara sahip olmak biçimine dönüşmüş oluyor. Ama ben şunu söyledim anlam aktarılamıyor. Yani kalem kelimesinin anlamını ben aktaramıyorum. Kalem kelimesinin bende e, kesişen üst üste binmiş mekanlarla ilişkisi var. Çünkü kalem dediğim zaman ben ne anlıyorum? İşte ispirt olması, işe yaraması, güzel olması, pahalı olması. Pahalı olmak, güzel olmak hepsi mesela. Güzel olmak bir estetik mekan. Pahalı olmak bir başka bir mekan tasarımı. Üç gram olması bir şey. Ben bunların hepsini kendime göre kurguluyorum. Kalem dediğim zaman, kalem kelimesinin bence anlamını size aktarmam mümkün değil. Kalem dediğim zaman, sizin kalem kelimesinde sahip olduğunuz her neyse odur. Peki dil iletişim aracı, iletişim nasıl kuruluyor? İşte burada son derece önemli bir noktaya gelmiş oluyoruz. İletişimin kurulmasının temelindeki temelini oluşturan şey düğü verileri. Çünkü solipsizmin kabul etmek durumunda olduğu iki temel kabul var. Bir tanesi bilincim. ikincisi duyumların öznel olması. Duyumların öznel olması. Ben kalem kelimesinin anlamı, kalem kelimesinin anlamı diye bir şey olamaz. Yani kelimelerin cebi olsaydı cebine anlam diye bir şeyi çakıl taşlarını koyup delirdik. Halbuki böyle bir şey yok. Ben neyi aktarıyorum? Kalem kelimesinin Türkçe konuştuğum için bir ses var. Yani kalem eğer yazsaydım, değil mi? Kalem kelimesi yazılı olarak öyle olacak. Bu bir duyu verisi. Bu duyu verisini ben e, dilsel olarak yorumluyorum. Bunu daha basit olarak, daha basit adını olarak şimdi ben bir kedi <gülüyor> anne kedi olsaydım miyav dediğim zaman yavru benim yavru kedi değil mi? Peşinden gelecek. Veya o miyav dediği zaman meme emmek istediğini anlayacaktır. Yani ses bir iletişim aracı. En basit pat diye bir sesi olduğu zaman onu tanıyorum. Şimdi duyu verisi ses yani miyavlamak, pat diye ses çıkarmak ağzından çıkan ses de onlar gibi ama ağzından çıkan sesin bir özelliği var ki o Dilsel bir varlık olması. Yani kalem kelimesi çıktığı an bu iki varlık temelde taşıyor. Bir gramatik bir varlık. Yani isim olması. Gramatik nesnel bir yapı. Gramatik mekan. Yani kelimeler, sözcükler, isim, sıfat nokta gibi bir gramatik mekan içerisinde varlık kazanıyor. Gramatik tasarımı aktarabilirim. Çünkü tasarımları aktarabiliyorum. İkare ederseniz. Gramatik tasarımı benim kompetansım var. Dilik kullanma becerim var. Zamanla bunu öğrenen bir kişi olarak kalem kelimesini pat bir ses olduğu zaman e, sandalye düştü veya işte bomba patladık gibi biliyorsam gramatik mekan tasarımı aracılığıyla buna bir e, varlık kazandırıyor. Bu kelimenin anlamını değil. Çünkü kelimenin anlamı dersem kalem içerisinde benim hepsini kuşatamayacağım kadar derinliği olan bir anlam dolu. Ben bunu zaten aktaramak. Kalem kelimesinden ne ben anladığımı aktarabilirim, ne de birisi birisi anlayabildiğini çünkü ben bile bilmiyorum kalem kelimesinin hangi anlamlarda kullanılabileceğini. Ama kalem dediğim zaman üç aşağı beş yukarı bir ortak tasavvur olarak yani bu sözcüye yüklenmiş varlık tasarımı olarak ortak tasarım olarak aktarılıyor. Şimdi artık ben onu aldıktan sonra kendime göre prosesleyip işlemleyip kendi mekan tasarımları ha kalem yazmaya yarar, iyi bir alettir keşke olmasaydı, bak silikti, kim böyle koydu. Bütün bunlar onun anlamını benim tarafından oluşturmama sebep oluyor. Ama dikkat ederseniz bütün bunlar mekan tasarımlarının bendeki mekan tasarımlarının mantıksal ilişkisiyle ben kuruyorum. Aktarmıyorum. Bisiklet dediğim zaman mesela benim aklımdan geçen bir dağ bisikleti olabilir. Ayağının aklından geçen mesela üç tekerlekli bir bisiklet olabilir. Tamam <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> yani ama bisiklet konusunda anlaşıyoruz. Yani bir iletişim kuruyoruz. Neden? Çünkü ses veya yazı bir duyu verisi olarak bir ortak tasavvura sahip. O ortak tasavvurun anlamlandırılması kişinin kendi mekan tasarımlarına daha evvel kazandığı veya oluşturduğu mekan tasarımlarına bağlı. İşte bu sayede e, işaret etme anlamın aktarılmaması gibi e, bilinen, yani işte ay yeşil peyneden yapılmıştır veyahut da işte, e, sabah yıldızı veya akşam yıldızı gibi bir takım dilsel, geleneksel problemleri de bu açıdan görürsek paradoks olmaktan çıktığı kanaatindeyim. Ee, dolayısıyla ben dinlediğiniz için teşekkür Çok özet olarak bisiklet bu yani, yani ben bisiklet kelimesini üzerinde e, iletişim kurmaya yarayan bir e, duyu verisi olarak kullanabilirim. Yani bisiklet kelimesinin içerdiği ettiği nesne bisiklet değil. Yok çünkü. Yani şu anda yok bisiklet kelimesi işaret ettiğinizde B-İ-S-İ-K ses yayıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Solipsizm ne der mi? Mantık ne der? Mantıkla ben ilgilenmiyorum şu anda. Yani ben şimdi mantık açısından bakmadım. Yani solipsizm açıdan ele almaya çalıştım. Ee, şimdi hürriyet kavramını ben kendi ilgilerim, kendi bilgi birikimlerim daha yerinde bir değişi, değişle sahip olduğum mekan tasarımları açısından anlamlandırıyorum. Konuşurken mesela biz bir edebiyatçı olarak konuşsak ortak tasavvurlarımızla onu bir yere kadar götürürüz. Ondan sonra artık mantık yani e, aktarılabilir meslek olan tasarımları da kullanarak tartışabiliriz. Ama biz mesela bir sosyolog olsak hürriyet kavramıyla ilgili ortak tasavvurlarımız o elde ettiğimiz kazanımlarla olacaktır. Ama onların her birisi benim tasarımlarımdır, senin tasarımlarımdır. Benim sosyolog olarak veya e, psikolog olarak veya siyasetçi olarak o kavrama verdiği anlam seninkiyle tam uyuşmayacaktır. Ve belki hiçbir zaman o konuda bir şeyde kuramayacağız. Bir şey diye. Şey Tam olarak aktaramıyoruz. Evet, aktarabilir olan tarafı Masuk. nesnel olan. Evet. Yani aktarılabilir olan e, benim, e, sizde aynı tasarımı uyandırmamla mümkün. O da. Evet. evet. evet. Yani saçak bir şey, bir Biraz, Biraz de de öyle bilinir. Evet. De hürriyetinde gramatik mekan tasarımı yok ki. Yani metosal anlamına etkisi bir tecrübe halinde. Reşit gramatik mekan tasarımı olabilir mi? Tabii. İsim yani, baktığım, sıfat veya yani yok. hiçbir dinsel e nesne yoktur ki gramatik bir karşılığı olmasın. Olmasayız zaten onun üzerinde e onu iletişim için tasarım haklarını da kullanamazsın. Hocam sizin onların ve mekanların çokluğu da dayadık ontoloji diyebiliriz. Evet. Yani böyle bir evet. ontoloji isimler de bitiyor, Evet. Yani bu bakış açısından cebimdeki parayı e, aklındaki paradan ayır edebilirim. Orijinal ve bütün mekanları kuşatan bir mekan var Evet. Şimdi o sorunun benim e, geçen iki sene evvel e, Ankara'da bir toplantıda e, neydi? Bir tanınmış psikolog konuşma bilinç idi konusu. E, konuşmasında, yani tempozum konusu bilinçti. Dedi ki, bu şeye başladığım zaman bir iki karar aldım. Bunlardan bir tanesi bilinç konusuna hiç girmemekti. Çünkü bilinç e, gerçekten e, çok bir konu. Yani derin yani kuşatamayacağınız bir konu. Ben bu konuda e, bilinci değişik cephelerini ele alarak e, doğuştan gelen bir yeti veya sonra kazanılmış bir yeti diye ayırmak mümkün. Ben öyle bakmıyorum. Bilinç kendi kendinin kendi kendine varlık kazandıran yegane özelliğimiz. Ama kendi kendine varlık kazandırması ...kurguladığı mekan tasarımlarıyla oldu Yani benim bilincim... ...kurguladığım mekan tasarımlarımla... Varlık ...kazanıyor. Dolayısıyla... ...mekan tasarımlarının tasarımı... ...benim bilincimin kendisine... ...varlık kazandırması. Yani benim bilincim... ...eğer 35 tane mekana... ...varlık kazandırıyorsa... ...senin bilincin... ...36 tane mekana varlık kazandırıyorsa... ...senin bilincin benden daha geniş daha derin, daha güçlü veya ne olduğunu sorusun. Hocam şimdi bir koçlu olarak yani, ortak savun. Ortak ki şey Yani yani hiçbir dil yok ki Formel bir tasarım üzerine inşa edilmemiş olur. Evet. Peki şey formel dil ve formel olmayan bir ayrılma nasıl yapıyorsunuz? Yani mesela şöyle şöyle bir şey, aynı şeyi iki şekilde bir arkasından kire getirir. Mesela işte iki önermeden birincisi diğerini birin biliyorsa ve birinci önerme doğruysa doğruysa doğruysa de doğruysa. Bir de mesela işte P'yi sekiyor, T vandı ki İkisi de sadece aynı şeyi ifade ediyor. İkincisi de Yani böyleyse bu şey daha yeni. Normal bir normal konuşmayan bir payın ki eğer normal bir kişi bahsedecekse aynı düzeyde iki de para mı? Dökümlerin olmasından bahsediyorsan, o zaman iki de yorumlar değil. Bu da de normal değil. Yani aynı nasıl yapıyorsunuz? Normal bir konuşmada ee, şimdi olabilmesi için dilin ee, mutlaka ortak bir formel veya mekan aynı mekan tasarımına sahip olmamız lazım. Yani biz iki tane dil örneği verdik. İşte bir tanesi PESQ dedi, bir tanesi konuşma dilinden. Şimdi bizim konuşma dilindeki ifadeyle ilgili bir ortak noktamız olabilmesi için aynı ortak mekan tasarımına sahip olmamız lazım. Bu da gramer veya günlük dil ise. P ya gelince mantık dediğimiz yani mantık değişmezleri mantık sembollerinin bir varlık kazandığı mekan tasarımımızın ortak olması lazım ki iletişim kuram. Yani benim bir mantık bilgim olması lazım ki daha basit bir değilde yani P sekü'nün P sekü yazılımının varlık kazandığı bende bir tasarım olması lazım. Yani o diri biliyor olmamdan iletişim kurayım. Şimdi eğer ikisi arasındaki iletişimden bahsediyorsan yani ikisi arasındaki iletişimden bahsediyorsan o zaman ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela televizyon açık. Burada bir televizyon var. Seyrediyoruz. Bir dizi veya bir olay veya bir e, ne bileyim belgesel o diziye baktığımızda hepimiz farklı şeyler düşünebiliriz. Demek ki bir mesnel bir kırnak içerisinde bir olgu aynı şekilde tasarlanması gerekmiyor. Dolayısıyla e, PSQ dediğimizde e, bunun benim tarafından anlamlandırılması kıpkı televizyon Dizisinde bakarken farklı duygulara sahip insanların farklı anlamlandırması gibi anlamlandırma buradaki açışına alıyorum. Farklı şekillerde varlık kazandırabiliriz, peyseki yani. öyle. Bu tamamen bendeki tasarımlara bağlı. Yalnız bu tasarımların oluşabilmesi için ortak bir nesnel varlığın olması lazım. O da duyuverişsin. Çünkü solipsizmin dayanabileceği iki tane temel şey var. Benim birinci benim birincimin kendisi dışında varlık kazandırdığını kabul edeceğim verir. Başka bir şeyimiz, dayanamız yok. Böylece de Solipsizmin baştan söylediğim gibi bütün verilerini ta sofistlerden biri kabul ederek e, tutarlı bir şekilde ilerletmek mümkün gibi geliyor, gelir, gelir, e, görünüyor bak da olabilirler. Şey, şey, tasarım şey, bir şey, bir şey, bir şey. mekan tasarım e ortak tasavvur mekan, mekan tasarım ıslatık bir şey olarak Değil. Sen bu şeyi bana atlatınca benim uğruna kadar da diyen olmamak lazım. kendi kendine koruyacak şeyi e başlatmama sırrı dolandır. Olabilir Olabilir mi? Dolayısıyla mekan tasarına dertli sağlamamızda iki tane e, şey İşte ben onun için Platoncu görüşü kabul etmiyorum. Çünkü Platoncu görüşte e, varlık sabit. Halbuki benim e, mekan tasarımlarım değişiyor. Yani Platoncu görüşteki mekan tasarımlarıyla ilgili en önemli e, eleştirilerden bir tanesi kaktan geometri. Çünkü her şey ideadan ibadetdir derken Platon her şey görünüşten ibadetdir diyor. Onun kafasındaki şey sabit şekiller, geometrik öküt şekilleri. Fraktal olan şekilleri düşünürseniz eğer, çünkü bu bir ideadır, bu bir görünüştür. Ama Platon tüyasından bunun görünüşü sabit bir geometrik form ama fraktal geometri açısından bu dinamik bir geometri. Dolayısıyla Platoncu ideyalar dünyasında geometrik formlar sabit olmak zorunda. Ama fraktal bir geometri açısından bu nesnenin formu dinamik. Ve bu dinamizin içerisinde de farklı varlık form, form ideya kazandırıyor. Dolayısıyla yani Platoncu anlayışı savunmak mümkün değil. Sabit bir dünya içerisinde yaşamıyoruz ki. Öpted ama konuştum ha. Ya yani da mekan tasarımı, e, namusunu mekanda imkanın e, aynı köteler gibi olası Orada biraz açıklıyor. Bir, Sonrasında bir mekan tasarımı demek bu imkanlı şey e, yasalamak. Şöyle, eee, kapsamsız Doğru, kentlilik yani olarak doğru fakat orada ben çok onun ritmolu sinyal hareket etti hissetmiyorum. Çünkü benim için mekan tasarımı nesnel varlık kazandırma aracı. Nesnel olması mekan tasarımı içerisindeki yer alan nesnelerin birbirleriyle bağlantılarını dikkate alarak işte sayı o yüzden kendine özgü bir bağıntı tasarladığı için matematik ee, imajiner mesle var. İmajinal nesne. Onların kendi aralarındaki ilişkileri imajinal olma özelliğini kazandırıyor. Yani bir imajiner nesne düşünün her neyse pek bir olmaz. Onun bağrı kazandığı mekana bağlı olarak o mekanı biçimleyen bir genel mekan tasarımı olması lazım. Yani e, şöyle düşünelim. Bir nesne şimdi bu bir fizik nesne. Bu fizik nesne olması bunun fizik mekan olması olmasıyla ilgili. Bir de bunun fikir mekanı var. Bu esas sorunlardan nesne. Ama bu mesela bir e, sattanç taşı olsaydı bunun fizik mesle olma dışında buna bir başka varlık daha kazandı. Mesela bu fil ise bunun varlık özelliği diğer 36 taşla birlikte kazandığı bir varlıktır. Fizik varlığına eklenen bir varlıktır. Peki bu nerede? Piyon, kale, fil, taş taş, aks neyse bunların bir dilleri ilişkisine bağlı olarak kurguladığı satranç kurallarının tanımladığı bir mekan içerisinde var. Dolayısıyla buna bağlı kazandığı yok. Eğer bir bunun bağlı fizik mekan içerisinde olmak artı satranç e, kural yani satranç mekan dedi. Çünkü fil nerede var? Yani hayvanlık bahçesiyle bir tadı fil Filin bir özelliğin olması e, vezirle piyonla ilgili bir kurallaş içerisinde olması ile ve o burada aynı zamanda burada tekil var bunu zannediyor. yani içerisinde tek tek nesnelere varlık kazandırıyor. Halbuki tek tek nesneler e, bir varlığa sahip değiller. Yani çok Baksak... bir diye bir var ya. İdealar da birbiriyle ilişkili ama o tabi ad bir şey. Yani, yani. onu sonuna kadar götüremezsin ki. Kuralı ne? Yani ilişkilerinin kurulmasını sağlayan bir ideyanın daha olması lazım. çarşınlar çarşınlar yani siz, işte o mekan tasarımları arasındaki ilişkiler ilişkiler çok büyük eski yani bir çarşın, çarşın, tabii, tabii, tabii, tabii, evet. Evet. okuyup şimdi gelelim e, toplantınızın eğer sorularınız yoksa ki her zaman soruluyorsunuz konuşmanız bitti mi hocam benim bitti <gülüyor>